O'nun cemalini seyreden sanmı kullardan eylesin. Bizleri de orada birlikte haşt eylesin. O sahabelerle birlikte kılsın. Allah Azze ve Celle amellerimizi zayi etmesin. Dünyada da ahirette de ateş ehlinden eğlenmesin. Hem bizi hem de neslimizi. Evet bugün yine tefsir derslerine devam ediyoruz. Bugünkü ayetlerimiz Haç suresinin 34'ten 37'ye kadar. Ee, biliyorsunuz Arabi ayların son aylarından Zilhicce'yi arifesinde bulunuyoruz ve Zilhicce'yi Allah'ın aylarından bir aydır, mübarek bir aydır ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mediniye hicret ettiğinde Orada bir karnaval gibi, bayram gibi bir şeyler görüyor ve diyor ki bunlar nedir? İşte şu bayram, bu bayram cehaletteki, cahiliyedeki bütün bayramları kaldırdım. Size iki tane bayramın olduğunu söylüyorum diyor. Birincisi Ramazan ayı çıkınca Şevval Hilali gözükmesiyle Ramazan ayı bayramı ve Zilhicce ayının 10. günü. Kurban bayramı nedir? Sizin için bayramdır. Bunun dışındaki bütün bayramları ne yaptım? Kaldırdım diyor. Bu Allah'ın bize bir lütfudur ve hediyesidir. Biliyorsunuz dini olan bir şey her şey nedir? Kapsayıcıdır, sünni değildir. Kafir de Müslümanı da bakın Ramazan ayını ne yapar? Kutlar ama gavur der ki şeker bayramı. Bu yandaki gavurlar der ki etsiz bayram falan bizse deriz ki Kurban Bayramı. Yani biliyorsunuz Müslüman olmayanlar bütün yıl boyunca döner yer, pirzola yer, sucuk yer, reklamlarını yapar, yarışırlar ama Kurban günü gelince et yemeye kesili verirler, vahşet derler. Niye adı? Çünkü bunun İslami olduğu için işte kesim yerleri yasaklanır. Şu olur, bu olur, şurada kesemezsin burada. Ama bir başka zaman hindi kes. Bir şey olmaz. Yani bazı günler var ya onların bayramları günü yani en merkezi yerlerde kes bir şey olmaz. Devlet başkanları gelir, büyükleri gelir hemen bir deve keserler, oyun keserler. Lan orası mezbane mi? Yok. Ama onları orada keserler. Ama Allah adına bir kurban kesilecekse ona her yerden ne yapıyorlar? Bir taş getiriyorlar. İşte kardeşlerim bu da inananın, inanmayanın saflarının belli olmasını istiyor aslında Allah Azze ve Celle. Evet, bugünkü ayetlerimiz, mealen sizlere okuyorum, hepinizin devamlı okuduğu, bildiği ayetler. 34'ten başlıyorum. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken, Allah adını ansınlar diye biz her ümmet için kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O halde sadece ona boyun eğin ey Muhammed mütevazi ve ihlaslı olanları müjdene. Evet kardeşlerim kısa bir açıklama yapayım burada. Kurban bütün insanoğlu yaşamında olan bir ibadet şeklidir. Biliyorsunuz müşrikler, kafirler, putperestler kutsal gördükleri, büyük gördükleri şeye, kendi evlatlarını bile, bakire kızları bile ne yapmışlardır? Hep kurban etme yollarına gitmişlerdir. Yani bir ağaca tapmışlar, bir güneşe tapmışlar, hatta nehrin suyu kesilmiş, bu kurban istiyor demişler, ne yapmışlar? Nehre kurban vermişlerdir. Mısır halkı yıllarca böyle hem de bakire kızlar vermişlerdir. Yani kurban, kurban kesme, bütün topluluklarda oluşmuş bir şeydir. Allah Azze ve Celle ise kurbanın sadece hayvandan olduğunu ve bu kurbanı keserken Allah'ın adının anılması gerektiğini söylemiştir. Allah adı anılmadıkça ismi anılmadıkça kurban kurbanlıktan ne yapıyor? Çıkıyor çünkü sizin ilahınız tek bir ilah. Öyleyse onun emirlerine boyun. Evet. Burada yine dikkat ederseniz mütevazi ve ihlaslı olanları müjdele diyor. Kurban kesme neymiş? Her ümmet için var olmuş. Bakın sahabeler bir gün diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu kurbanlar nedir? Ali sallallahu aleyhi ve diyor ki bu atamız İbrahim'in sünnetidir. Sahabeler devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü bu kurbandan bize ne var? Allah Resulü diyor ki her tüyü karşılığında size bir sevap var buyurmuştur. Sahabeler devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü, yünleri de mi? Ali sallallahu aleyhi ve yünlerinin her bir tüyü karşılığında size ilahi bir sevap vardır. Evet. 35. ayet Allahü Teala bundan önceki ayeti beyan niteliğinde şöyle devam ediyor. Onlar Allah'tan korkarlar. Allah'tan gelen felaketlere karşı sabrederler, bedeni ibadet olarak namazı hakkıyla kılar ve mali ibadet olan zekat ve sadakaları verirler. Devam ediyor. Ey insanlar, biz kurban etmenizi, emrettiğimiz hayvanları haçta yerine getirilmesini istediğimiz emirler için bir alamet kıldık. Sizin için onlardan dünyada faydalanma, Ahirette sevap vardır. Siz onları keserken Allah'ın adını anın. Kesildikten sonra etlerinden hem siz yiyin hem de onu dilediğiniz fakirlere verin. Allah bu gibi hayvanları emrinize verdi ki bunların karşılığında Allah'a şükredesiniz. Bu 36 idi. Burada dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle kurban etlerini bizzat kurbanı kendinizin kesmesini <gülüyor> ne yapıyor? Emre diyor ve hem yiyin hem de onu fakirlere ne yapın? Dağıtın. Evet. 37 Kurban etleri de, kanları da hiçbir zaman Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşan sadece sizin takvanızdır. İşte böylece kurbanlık hayvanları Allah evrinize verdi ki sizi hidayete erdirdiği için onu yüceltesiniz. Ey Muhammed iyiliklerde bulunanları müjdele Evet. Bugünkü sohbetimiz 34'ten 37'ye kadar. Dikkat ederseniz bir kurbandan, bir kurban ibadetinden bahsediyor. Kardeşlerim nasıl dua bir ibadetse, namaz bir ibadetse, zekat bir ibadetse kurbanda neymiş? Bu da ibadet şekillerinde bir şekilde. Nasıl ki Allah'a dua edilir nasıl ki ona sığınılır nasıl ki ondan istenirse bunun zıttı yapıldığında şirk küfürse kurban da sadece kime? Allah'a kesilir. Mesela sahabenin bir tanesi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü benim diyor çocuğum doğuyor, ölüyor, doğuyor ölüyor. Dedim ki ya Rabbi eğer bir çocuğum olur Boyumca olursa sana otuz tane kurban bunu adadım diyor. İşte çocuğunu görüyorsun boyumca oldu ölmedi. Adam yerine getireyim lan kurbanımı keseyim mi? Ali ve bakın soru soruyor. Sen bunu bir putlara mı adadın? Hayır. Bir puthanenin yerinde mi mezbanede mi keseceksin? Hayır. Ne için adadım Allah için. Ne için keseceksin? Allah adına. Git kurbanını. Kestiyor. diyor. Oğlu anlatıyor sahabenin. Babam diyor kestiğini bıraktı, kestiğini bıraktı. Gelen, geçen, kurt, kuş hepsi yedi diyor. En son diyor 30. daha doğru kaçmaya başladı diyor. Babam elinde bıçak diyor. Koyun adam, koyun adam diye diyor. Sanki bir insanı çağırır gibi peşinden gidiyordu diyor. Sanki koyun diyor babamın dediğini anladı diyor. Döndü geldi diyor bıçaklı. O da onu diyor kurban etti oraya bıraktı diyor. Yani kurban sadece kim için yapılıyor? Allah, Allah. Allah için. Ama bugün bakın öyle duruma gelmiş ki insanlar bir türbeye geliyor, evlenemiyor, koca istiyor. Evleniyor, çocuk istiyor. İş olmuyor, iş istiyor. Peki olursa işi ne oluyor? Geliyor orada bir kurban kesiyor. Bunlar nedir kardeşlerim? Haramdır ve eti de ne yapmaz? Ne yapmaz? yenmez. Çocuk olursa erkekse satılmış kızsa adı ne oluyor? Satı. Bakın satı ve satılmışın kökenine inin, hep bir türbiye gidip adak adanmıştır ve neticede bunu koymuşlardır. Bunlar hoş şeyler değil. Evet kardeşlerim burada bu ayeti kelimelerde Allah Azze ve Celle kurban kesilmesindeki hikmeti ne yapıyor? Beyan ediyor. Birinci hikmet neymiş? Ne eti, ne tüyü, ne de kanı Allah'a ulaşmıyor. Ne ulaşıyor? Öyleyse burada biraz duralım. Kurbanı kim keser? Müslüman olan keser. Nasıl keser? Gücü yetiyorsa keser. Kurban kesmek vacip mi? Sünnet mi? Faz mı? Müslüman bunun münakaşına hiçbir zaman ne yapmaz? Girmez. Girmez. Hadis-i Şerif çok nettir. Bir tane nasımız var. Gücü, ye İbn Gücü yetip de kurban kesmeye namazgahımıza biz. Evet. Allah Azze ve Celle hepinizi takval eylesin. Hepimizi hak yolda öldürsün, karanlıkta cehalette bizleri bırakmasın kardeşlerim. Şimdi gelelim cahiliye dönemine. Cahiliye döneminde ki günümüzde de çok cahiliye olduğu için rahat böyle mütalaa edersiniz. Ben devamlı görüyorum. Her gün gördüğüm için benim için zor bir şey değil. Bu müşrikler cahiliyedeki Putlara kurban kestikleri zaman kurbanların kanlarını putlara sürür, etlerinin bir kısmını da onların ne yaparlar? Önlerine. Önlerine bırakırlar. Böylece sevaba nail olduğuna inanırlar. Ve Allahu Teala işte bu ayetleri indirerek ne yapmıştır? Bu tür kurbanları yasaklamıştır. Kurbanın sadece Allah adına kesileceğini, etlerinin de kanlarının da Allah'a ulaşmadığını sadece sizin tapvanızın ulaşacağını ne yapmıştır? Bildirmiştir. Ama tarih boyunca hemen hemen bütün dinlerde kurban olayı ne yapmıştır? Uygulanmıştır. Mesela e, Ocak ayı geldiğinde ne başı diyorlardı? Bir yılbaşı mı diyorlardı? Ne kesiyorlar? Ne kadar fakirler. O kadar cimri adamlar. Biz koca inek kesiyor, davah kesiyoruz, herifler Sadece kendilerine, ailelerine bile yetmeyecek bir şey kesiyorlar şöyle. Yani düşün. Ne kesiyorlar? Hivler. Hivler. Hind. Bazıları çıkıyor, ya niye koyun kesiyorsunuz? Tavuk kesin, hindi kesin diyor ya, Adam doğru söylüyor. Onun dinine göre o. Yani adam boşuna zorlamayacaksın. Evet. Ve Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Çarmaha gelilmesini bir kurban olarak telakki ettikleri için ona karşılık bula, bula bir hindi buluyorlar. Yani bir peygambere karşı. Evet. Kardeşlerim kurban Allah yolunda fedakarlığın ona teslim olmanın bir ifadesidir. Allah bu ibadeti yerine getirenlerden eylesin. Bakın şimdi bir adam araba alır adamın çocuğu olmuyor yıllarca çocuğu olur. Biri ev alıyor. Ne yapıyor kardeşler? İsteniyor mu ondan öyle bir şey? Sen araba aldın, ev aldın, çocuğun oldu. İşte yıllar sonra bir kurban kes var mı? Ama Allah'ın emrettiği zaman ne var? Ne var? İşte ancak takva diyor ya işte bu Kurban da Allah'a teslim olmanın, fedakarlığın takvanın nedir? Bir göstergesidir. Allah bunu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Ve kurban aynı zamanda müminlerin İbrahim Aleyhisselam'ın bir sünnetini yerine getirmesidir. Eğer o gün İbrahim Aleyhisselam ve onun oğlu İsmail bu imtihanı kazanmasaydı bugün bizim halimiz haraptı. Şimdi düşünün benim oğlum burada. Şimdi ben oğlanı güzelce süslesem, püstesem, gel oğlum ben seni kurban etmeye götürüyüm desem. Anası ne yapar? Oğlan ne yapar? Ben düşünmek bile istemiyorum. Bugün hacca giden kardeşlerimiz inşallah haccı mevrul kılsın. Orada cemreler taşlanıyor. Bu cemrelerin ne manaya geldiğini biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmeye gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın önüne geçiyor. İsmail'in önüne geçiyor. Karısının önüne geçiyor. Burada ne yapılıyor? Bir taşlamalar. Buranın bir misali var. Bunların anlaşılması gerekir. İşte kurbanda da kurban sünnetinin nasıl bize geldiğini bir idrak etmemiz lazım. İşte Allah'a boyun eğmenin fedakarlığın son noktası ifadesini anlamamız için İbrahim Aleyhisselam'ın bu kıssasını aklınızda her zaman tutun kardeşlerim. Bu bir semboldür. İhlasın, itaatın, teslimiyetin bir sembolüdür. Ve kişilik kazanılmasında da büyük bir etki var. Düşünün şimdi Allah İbrahim Aleyhisselam'dan oğlunu kurban et diyor. Ya Allah bir şey istiyorsa kurban et, namaz kıl, zekat ver. Yani emir nedir? Emirdir. Önce bu emri bir telakki etmemiz gerekir. İşte oradaki teslimiyet belki üst sınırda İbrahim aleyhisselam da bize böyle tecelli etmiştir ama önemli olan burada Allah'ın emrini bize karşı bizden ona karşı nasıl olduğuna dikkat etmemiz gerek. İşte teslim olursak inşallah onlardan oluruz. İşte bu da bizim fedakarlığımızın son haddi. Yani kurban gerektiğinde canan için candan vazgeçmedir. Rabbim hepimize hayır versin. Amin. Çünkü ayeti kerimede kurbanın yani kesilen kurbanın ne eti ne de kanı Allah'a ne yapmıyor ulaşmıyor. Evet bu ayet bu gerçeğe işaret ediyor. İnananlardan Allah'a verdiği ahdi yerine getirenler vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş, kimi de ne yapar? Beklemektedir. Ahitleri hiçbir zaman değişmemiştir. Evet. Rabbim bizi onlardan eylesin. Allah katında değer ölçüsü önce fedakarlıktır ve ümmet insanı olma bilinciyle bağlantılıdır. Fert Müslüman olmaz. Ayrı Müslüman ne yapmaz? Olmaz. Müslüman ümmet bilincinde olacak. Yani kaynaştıran bir duvarın elemanları nasıl birbirini tutuyorsa Müslümanların bütün inancı ne olacak? Bu noktada olacak. İşte bayramlarda bu bilinci ne yapar? Tetikler birleştirir, pekiştirir. Düşünün şimdi Allah hepimize mağfiret etsin. Her türlü şerden, şer ehlinden, fitneden, fitne ehlinden uzak kılsın. Bayramların ne kadar kutsayıcı yönü var. Şimdi öyle hale gelmiş ki Adam komşusundan hoşlanmıyor. Kurban kesecek hali yok. Bana hep gönderecek diye kurban kesiyor. Bunun kurbanı olur mu? Niyeti bozuk bu adam. Ya işte kurban kesmedi demezsinler diye. Halbuki kurban gücün yetiyorsa ne yapıyor? Kesiyor. Gücü yetmeyene de Müslüman ne yapıyor? Yardım ediyor. Yani ikisi de birbiriyle ne yapıyor? Faydalanıyor. Kardeşlikleri artıyor. O artıyor. Nasıl olur bir Müslüman, bir Müslümana et gönderdiğinde o büyüklenir, o bana nasıl et gönderir der? Bu Müslümanın literatüründe nedir? Yoktur. Paylaşma, ümmet bilinci vardır. Bakın sohbetten önce söyledik. Peygamber Aleyhisselam ne yapardı? Bolca hayvanları keser keser asabına ne yapardı? Dağıtırlardı. Gücü yeten Müslümanlar, yetmeyen Müslümanlara... İşte sen bunu al kes demezdi. Gelirdi kurbanın içine katardı. Sen de buna ortaksın derdi. Allah bu güzel kaynaşmayı hepimize tekrar tekrar nasip etsin. İncitmeden, Müslüman'ı kırmadan onu şey yapsın. Bir il dışından kardeş aradı. Hocam dedi biz yedi ortağız. Beş kişi dedi malın şeyini veriyor. iki kişi veremiyor. Çok az şeyleri var. Biz dedi onlarınkini katsak yani yedi kişi kessek olur mu? Olmaz olur mu? En güzeli bu olur işte. Hiç para vermesinler. Siz onları katın. Asıl sünnet budur. Allah razı olsun hocam. En güzeli bu. Zaten bayramlar bu türlü şeylere insanları nedir? Teşviktir kardeşlerim. Evet. Ve en makbul kurbanda nedir? Kişinin kendisini ve kurbanını Allah'a nedir? Adamasıdır. Evet. Allah hepimize hayır versin. İbrahim Aleyhisselam dünya ateşini, ahiret ateşine ne yapmıştır? Tercih etmiştir ve onların putlarını kırmıştır. Onlar onu ateşle tehdit ettiklerinde onlara o anda gayet sakin ne demiştir? Seçin bakalım. Hangi ateş daha hayırlı? Cehennem ateşi mi? Dünya ateşi mi? Siz Korkmuyor musun diye İbrahim Aleyhisselam'ı korkutuyorlar. Oğlunu bile korban etmeye götüren, yani Allah'tan korkan birisi, bütün azalarında Allah korkusunu yerleştiren birisi kimden korkar ki? Siz bunları Allah'a eş koşarken, yani puta taparken Allah'tan korkmuyorsunuz da ben sizden mi korkacağım? Onları bile son anda ne yapıyor? Yine Allah'la korkutuyor ve o kadar sinirleniyorlar ki, Kocaman ateş yakarak mancınıkla İbrahim'i ne yapıyorlar? İçine atıyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama Allah yine kurtarır. Yakması gereken ateş Allah'ı ne yapmıyor? Yakmıyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Burada dikkat ederseniz kurban kişinin sevdiğini Allah'a nedir? Adamasıdır. Bu budur. Evet. Mesela Sahabeden bir tanesi Mauna vakasında haram bin milhan isabet alıp yere yığılıyor. Diyor ki Kabe'nin Rabbine yemin olsun kurtuldum diyor. Evet. Kendisine darbeyi indiren kişi bu ifadeyi görünce şaşırıp kalıyor. Yani Allah yoluna şehit olmanın kurtuluş olduğu ifadesini kafir duyunca Adam hem ölüyor hem de kurtuldum diyor sonra düşünüyor ve iman ediyor Müslüman oluyor. Yani sahabeyi öldüren karşıdaki insan bu ifadeyi duyunca Müslüman oluyor kardeşlerim. Demek ki Allah yoluna şehit olma nedir? Kurtuluş yollarından bir tanesidir. Rabbim bizleri şehit olarak ölmeyi nasip etsin. Evet. Bakın onun dilinden dinleyelim. Müslümanlardan birine mızrak sapladım. Kabe'nin Rabına yemin olsun ki kurtuldum dedi. Ölmek üzere onun yanına gittim. Nasıl kurtuldun? Bana dedi ki, şahadet kurtuluştur, şehit oluyorum. Müslümanın bu sebat ve fedakarlığı benim İslam'a girme mesebim oldu diyor. Çünkü kafirler biliyorsunuz ölümanında. En sevdiği türküyü çalmaya başlarlar. Karısını seviyorsa karısının adını, malını seviyorsa malının adını ama Müslümansa sevdiği Allah'tır. Ancak ne yapar? Şehadeti getirir. Evet kardeşlerim. Konumuz kurban. Mevsim ay kurban ayı. Öyleyse bu kadar açıklamadan sonra kısaca kurbanın ne olduğunu, kaça ayrıldığını ve bunun üzerinde şöyle bir duralım. Kurban kardeşlerim e, sünnettir. E, birileri vaciptir, şudur budur diyor ama sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. Kurban sünnettir. Aleyhissalatü vesselam alaca renkli güzel boynuzlu iki koçu besmele çekti, tekbir getirdi, kurban kesti o iki koçu ayağını yan taraf üzerine koydu. Elinden de onları ne yaptı? Kesti. Peygamber Efendimizin yapmış olduğu nedir? Bir ibadettir. Burada şunu anlatmak istiyorum. Geçmiş ümmetlerin helafı neden olmuş? Ha? Başlamışlar. Bu mağaraya giren kaç kişiydi? 6'ydı. 7. çuhağı kırbett. 7'ydi. 8. beri kırptekti. Kaç yıl kaldı, 300 kaldı, 500 kaldı. Ne kazandılar? O insanlar o mağaraya niye girdi? Bunu ne yaptı? Gitti. Yani burada ibadet ön plana çıkacak. Allah'ın bizden istediği neyse bunu ne yapacaksın? Gündeme getireceksin. Yakalatmak budur. Ama şeytan her zaman hak olanı gölgeledip öbür tarafı insanların arasına ne yapıyor? yayıyor. Vitir vacip mi? Değil. İşte bayram namazı vacip miydi, Sünnet miydi? Kardeşlerim, biz bunu yapacağız mı? Dinimiz emretmiş mi? Bitti. Yap gitsin. Abdestin farzı dörttü, beşti, altıydı, yediydi. Eğer sen bunun münakaşasına girersen, birisi altı derse, birisi dört derse, altıya göre dördün arasında iki tane fark var mı? Var. Bu ikiyi yapmayan abdesti yok. O zaman birlikte namaz ne yapamaz? kılamaz. Öyleyse biz bu münakaşalara ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Kurban da Allah Azze ve Celle'ye yakınlık maksadıyla kazanmak maksadıyla kesilen bir e, hayvanın şeyidir. Dinen, gücü yeten, zengin sayılan bir Müslümanın Zilhicce ayının 10. gün, 11-12. günleri e, gücü yettiğinde kesmesi gereken nedir? bir e, ibadet şeklidir. Ve kurban kesme hicri ikinci e, yılın zilhicce ayında ne yapmıştır? Meşru kılınmıştır. Ehl-i sünnet alimlerinin hepsine göre kurban kesmek sünnettir. Ama Hanefi mezhebine göre vaciptir. Gelin gel, gel. Kurban ayetle sabittir. Attan olmaz. Geyikten olmaz. Neden olur? Sığır, deve ve davar cinsinden. Ayetle bu nedir? Sabittir. Allah böyle istediği için. Ya işte biz Amerika'da yaşıyoruz. Burada lamalar var. İşte biz falan yerde yaşıyoruz. Geyikler var. Şurada yaşıyoruz. Deve kuşu var. İşte şurada var. Biz tavuklar var. Yok arkadaş. Deve, sığır ve koyun. Bunun da nedir? Şartları vardır. Sığır cinsi yedi kişiye kadar kesilir. Dokuz ve on kesilir diye gelen hadiste sahih değildir. En fazla yedi kişi kesebilir. Koyunda kaç kişi keser? Bir kişi ne yapar? Keser. Bunun ölçüsü nedir? Budur. Allah bize böyle meşru kılmıştır ve böyle istemiştir. Kardeşlerim bu kurban diğer tefsir derslerinde bildirdiğimiz gibi mesela bir rukunun bir secdenin insana bedensel kazandırdığı neler vardı? Birçok şeyler bir de huylar vardı. Kurban da insanı nefsin cimriliğinden ne yapar? Kor. Bencillikten, kötü duygulardan ne yapar? Arındırır. Müslümanların kendi aralarındaki irtibatsızlığını bu bayramlar ne yapar? Güçlendirir, hatırlatır, büyük küçüğü veyahut birbirine vefa duyduğu insanların birbirine gidip gelme ihtiyacını tekrar ne yapar? Hatırlatır. Aynı zamanda düşünün öyle bir toplumda yaşıyoruz ki birisi kapıya gelip bir şey istemese sadaka nedir onu da ne yapmıyor? insanı bilmez hale geldi. İşte kurbanda fakiri fukarayı ne yapıyorsun? Tespit ediyorsun götürüp. Onlara ne yapıyorsun? Verme ihtiyacı hissediyorsun ve diyorsun ki oturup, ha bak bu insanlar fakir, ben bunları gücüm yettikçe ne yapayım? Allah için e, kollayım ve onların duasını alayım diye. Ne yapıyor? Müslüman düşünüyor. Yani nefsinin bencilliğinden arındırmadır bunlar. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırması. Mesela Kur'an'ı dikkatle okursanız kardeşlerim büyük melekler yani Ölüm Meleği İsrafil, Mikail, Cebrail, Lut Aleyhisselam'ın kavmini helaka gittiklerinde birine uğruyorlar. Kime vuruyorlar? İbrahim Aleyhisselam'a. Güzel insan kılığında geliyorlar ve İbrahim Aleyhisselam onları ne yapmıyor? Tanımıyor. Ama ne yapıyor? Hemen bir hayvan kesiyor. İşte sünnet, İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti bu. Hani Aleyhisselatü Vesselam tanıdığınıza tanımadığınıza yedirin, içirin, tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin diyor ya, bak atamız İbrahim'in nedir? Sünnetidir bu. Ta oralardan gelen bir şeydir. Evet, Allah hepimize bu hayrı işleten e, amel etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet, İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, Emri yerine getirmek istediğinde Allah Azze ve Celle ona büyük bir kurbanlık hayvan göndermiş ve oğlu yerine onu kesmeyi ne yapmıştır? Emretmiştir ve bu büyük bir lütuftur. Çünkü İbrahim Aleyhisselam oğlunun neslinden alemlere rahmet olarak gelecek. Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Gelmiştir. Eğer oğlu kesilseydi peygamberlerin soyu da ne yapacaktı? Kesilmiş olacaktı. İşte Müslümanlar kurban kesmekle Allah Azze ve Celle'ye aynı zamanda hem lütuflarını hem de şükranlarını ne yapıyor? Bildirmiş oluyorlar kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam bayram günü iki koç kurban etti. Bunları kıbleye doğru çevirdi. Ve ben Hakk'a yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi. böyle çekti. Tekbir getirerek kurbanını ne yapmıştır? Kesmiştir. Kardeşlerim Buhari'de gelen bir rivayette maalesef unutulan sünnetlerden bir tanesi şudur. İbni Ömer Ebu Hureyre Zilhicce ayının şu on gününde çarşıya çıkar yüksek sesle tekbir getirir. Bunu duyan insanlar da devamlı ne yaparlardı? tekbir getirirler. Biz ne zaman getiriyoruz? Kurbanın Zilhicce ayı girdiğinde aslında bu teşlik tekbirleri de ne yapıyormuş? Ne getiriyorduk? Bir getirin bakayım. Toplayacağım. Allah Allahu Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. La ilahe illallah. Bu da unutulan sünnetlerden bir tanesidir. Zil Hicaynenin biri girdiğinde ta bayramın sonuna kadar bu tekbirleri getirebilirsiniz sesli olarak. Hatta Ömer'in sesi kısılır. Evet. Ama bugün bir ito, şey ölür birisi ölse onun e, ölümüyle birisi çıkıyor tekbir diyor. Herkes ne yapıyor? Hak olan yerde söylemezler. Ama batıl olan yerde herkes ne yapar? Bağır. Önemli olan hak olan yerde tek biri getirmek kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Allah razı olsun. Ee, kardeşlerim Zilhidçe ayında e, baya güzel e, müjdeler var bizim için. Allah Resulü ve Selam Arife günü tutulan orucu ondan önceki yılın ve ondan sonraki yılın günahlarına kefaret kılmasını umarım demiştir. Yani e, zil girer girmez baştan sonra tutmanızda büyük sevapları vardır ama tutamadınız arife günü tuttuğunuz bir oruç yani sizin iki yılınıza ne yapıyor? İnşallah. Müslüm'ün 1161 ne olur? Rivayeti bakmak isteyen gitsin baksın kardeşlerim. Ümmü Selem annemizden gelen bir rivayette buraya dikkat buyurun. Aleyhisselatü vesselam kim kurban kesecekse zilhicce ayı girdiğinde saç sakal tırnak kası altı vücut temizliği tırnaklarını ne yapmasın kurban kesene kadar kesmesin buyurmuştur. Bu dinimizin nedir? Bir emridir. Kim bunun lehine yani aleyhine hareket ederse bu nedir? Haramdır. Kardeşlerim burada iki görüş var. Sıkıştığım için diyorum. Çünkü bu konuda ihtilaf var demek bile aslında Allah'ın dinine bir şeydir. Allah muhafaza. Ama ben iki tarafı da eşit bulduğum için zikretme ihtiyacı hissediyorum. Bu hadise binayen bir hadis daha var. Ali sallallahu aleyhi ve bir eve bir kurban yeter demiştir. Yani ben kurban kesiyorsam bu kurban hem eşimin hem de çocuklarım için buna binayen bu hadis ne yapıyor? O ev halkının bu hadisten muhatap olduğunu gösteriyor. Bazı hadisçiler de şunu söylemişlerdir. Allah kendilerine rahmet etsin. Onlar da demişlerdir ki hadis açıktır. Kim kurban kesecekse o vücudundan ne yapmasın? Bir şey almasın. Yani saçtı, sakaldı, tırnaktı, tüydü. Bir kısım da bunu demiştir. Allah her iki tarafa da rahmet etsin. Nasıl amel ediyorsanız edin. Ben bir eve bir kurban yeter şeyini kabul ediyorum. Eş çocuk da buna dahil olduğu inancındayım. Benim görüşüm bu tarafta tabi Allah en iyisini bilendir. Fakat her ikisinde de kesecek insan için vücuttan bir şey alması haramdır bunu bilesiniz. Her ikisinde de. Bir de kurbanlarda caiz olmayan şeyler var kardeşlerim. ve vesselama kurbanlıklardan soruluyor. Körlüğü açıkça belli olan tek gözü kör. Topallığı açıkça belli olan hastalığı açıkça belli olan zayıflıktan dolayı kemikleri gözüken hayvan kurban ne yapmaz? Olmaz demiştir. Evet. Ve yine hadis-i şerifte dört çeşit kurbanlık kurban olarak yeterli olmaz. Körlüğü açıkça belli olan, topallığı açıkça belli olan, hastalığı açıkça belli olan, zayıflığı açıkça belli olan. Bunlar kurban ne yapmaz? Olmaz. Evet yine önemli bir rivayet var. Allah hepimize hayır versin. İslam'ı hem nefsimizde hem neslimizde hem de yaşadığımız yerde yaşamayı nasip etsin. Biliyorsunuz bazı ameller var ferdin yapacağı, bazı ameller var cemaatin yapacağı, bazı ameller de vardır ki devletin yapacağı ameller vardır. Mesela hadis-i şerifte diyor ki a.s. Kurbanın gözlerine, kulaklarına dikkat edin. Ee, ve kulağının ön tarafı kesilen, kesik parçası ön tarafında asılı bırakılan, Kulağının arka tarafından bir parça kesilen ve bu kesik parçası arka tarafında asılı bırakılan hayvan kulağa delinmiş hayvan kulağa uzunluğuna yarılmış hayvan kurban olmaz demiştir. Maalesef bugün yaşadığımız toplumda birçok şeyi açsak da mesela şu kulak delinme meselesini ne yapamıyoruz? Aşamıyoruz birçok şeyinde. İslam hakim olsa Boynuzuna bağlanır, boynuna bağlanır. Hani bu veteriner şey diyorlar ya numarası. Veyahut ben araştırdım Avustralya'daki Müslümanlar kendi mezbanelerini kurmuşlar. Koyunların arka tarafından bir yerine basmışlar. Sığırlarında boynuzlarının olduğu yere bunu ne yapmışlar? Zımbalamışlar. Niye? Adamlar Müslüman. Bu işi ne yapmışlar? Böyle çözmüşler. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda cemaatçe ve devletçe yaşayamadığımız için İslam'ı bazı şeylerde ne yapamıyoruz çözemiyoruz. Allah bizlere hayır versin. Bu amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Evet, a.s. kurbanları ashabı arasında dağıtmış ve e, onlar için kendi adına kurban kestiği gibi Onlara adına da ne yapmıştır? Kesmiştir. Kardeşlerim deve yedi kişi adına sığır, yedi kişi adına kesilebilir. Yediden fazla ne yapmaz? Olmaz. Yine kurban etleri hakkında ister hepsini ayırabilirsiniz, ister hepsini infak edebilirsiniz, isterseniz üçe ayırabilirsiniz. Bir kısmını evinize, bir kısmını gelen giden misafirinize, bir kısmını da fakire, fukaraya ne yaparsınız? Dağıtırsınız. Bu bir sünnettir kardeşlerim. Daha önce üç günden fazla e, saklanması yasaklanmıştı. Ama bu nesk olunmuştur. Artık istediğinizi ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Ve kurban da kardeşlerim bayram günü bayram namazı kılınmadan ne yapılmaz? Kesilmez. Aynen diğer günlerde, aylarda kesilmiş hükmündedir. Diğer günlerde kesilen nedir? Evet. Ettir. Bunun Allah için yani kurban olabilmesi için o günlerin ne yapılması? Evet. Kesilmesi gerekir. Evet. Bir sahabe ne yapıyor? Hemen evet. namazdan sonra kurbanını kesiyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben namazdan önce kestim. Senin kestiğin sadece nedir? Evet. Ettir. Diyor. Evet. Rabbim bize hayır versin. Yine kardeşlerim e, kurbanla alakalı birkaç şey e, izah etmek istiyorum. E, bir kadın erkek gibi kurbanı yatırıp ne yapabilir? Kesebilir. Sünnette bu vardır. Kadının veya erkeğin kesmesinde hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Önemli olan Allah'ın adını anarak onu yatırıp ne yapma? Kesmesidir. Kardeşlerim kurban üç'e ayrılır. Bir hacıların e, haccın menasik olarak orada kesmeleri. Bir de gücü yetenlerin burada ne yapması? Bu 3-4 gün içinde kesmesi. Bir de her doğan çocuk Akikaya ne yapar? Rehin olarak gelir. Çocuklarınızdan bu eza'yı ne yapın? Kaldırın diyor. Kız çocuğu için bir, erkek çocuğu için iki, ne yapılır? Davar cinsinden hayvan kesilir. Sığır kesilmez. Davar cinsinden ne yapar? Kesilir. Bu ne zaman kesilir? Yedinci gün kesilir. Gücü yeten yedinci gün keser. Gücü yetmiyorsa çocuk büyür. Gücü yettiğinde kendi adına da ne yapabilir? Kesebilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam nübüvvetten sonra kendi adına hakikayı ne yapmıştır? Kesmiştir. Kardeşlerim İslam her şeyde güzelliği sevdiği gibi hayvan kesiminde de bize ne yapmıştır? Hayvana güzel muameleyi emretmiştir. Yani kurbanlık hayvana güzel davranılması keserken bile onu incitmememizi bıçağı güzelce bileylememizi ve boğazlarken onu güzel boğazlamamızı dinimiz bize ne yapmıştır? Emretmiştir. Hani bazen günümüzde görüyoruz çok vahşice işte ayakta işte kaçarken bir şeyler yapıyorlar, ayağına bıçak atıyorlar. Yani bunlar hiç hoş şeyler nedir? Değildir. Yani kurban bile olsa, kesilse bile hepsinin nedir? Bir usulü vardır. Düşünün İslam'da bir esir bile alınsa dinimiz o köleye, o cariyeyi güzel davranmayı emretmiştir. Günah işlediğinde on tane köle azat et, cariye azat et diye dinimiz ne yapmıştır? Hep onu insanlara kazandırmayı eee ön plana almıştır. Aynen hayvanların kesiminde de dinimiz ne yapmıştır? Bunu emretmiştir. Yine burada mesela oldu ki hayvanınız kaçtı, Azgın. Ne yapacaksınız? İlla bir hayvanın kurban kesilmesi için boynu mu kesilmesi gerekir? Kardeşlerim sahabenin birinin hayvanı kaçıyor. Tam ölme noktasında erişiyor. Keskin bir taş alarak budunu şöyle ne yapıyor? Kanatıyor. Ve aleyhissalatü gelip sorduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sen o taştan o kanı akıtmışsan o nedir? Kesilmiş hükmünde demiştir. Yani normal olarak kesmenin dışında hani bir de anormal yolu diyoruz ya bu tür vakalar olduğunda kanının bir tarafından akıtılması o hayvanın nedir? Kesilmiş hükmündedir. Yine bir sahabenin e, hayvanı kuyuya düşüyor. Ey Allah'ın Resulü ne yapalım? Boğazdan mı, yani mı keselim. Ee, senin için o hayvanın herhangi bir yerini yaralaman nedir? Yeterlidir. Yani kanını akıtman o hayvan için nedir? Yeter demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim yine e, hayvanlarla alakalı eziyetten alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hayvanlara eziyet edeni, canlı bir hayvana veyahut bir insana eziyet edeni, canlı bir şeyden bir parça kopartanı yani müsleh dediğimiz şeyi yapanı haram kılmıştır ve lanet etmiştir. Bir müşrik dahi olsa, savaşta öldürülmüş dahi olsa onun organları ne yapılmaz? Kesilip alınmaz. Bu Organ naklini haramlılığına ne yapmaz? Götürmez. Buradaki ile organ nakli farklı şeylerdir. Birbirine ne yapmayın? Karıştırmayın. Çünkü burada eziyet etme var. Öbüründe farklı bir olay var. Ee, hayvanları böyle dikip onlara ok atışı yapma veyahut taş atma veyahut silahla şey yapmak nedir? Haram kılınmıştır Vallahi Resulü lanet etmiştir. Evet kardeşlerim. Yeri gelmişken şunu da hatırlatayım. Bir et var, kesildiğinde üzerinde Allah adının anılıp anılmadığını bilmiyorsunuz. Size bir but getirdiler ve bir lokantaya gittiniz. Ya keski döner dediniz veya bir adana, Urfa dediniz. Ama bir et. Ne yapacaksınız? Ayşe annemiz diyor ki bir topluluk Ali Selamet ve Selam'a geldi. Ve bazı kimseler bize et getiriyor. Allah'ın adının anılıp anılmadığını ne yapmıyoruz bilmiyoruz. Ne yapmamızı emredersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam besmele. besmele çekin ve yiyin buyurmuştur. Et getirenler de cahiliye dönemine yakın yeni Müslüman olmuş. Dolayısıyla dinin hükümlerini tam bilmeyen insanlardır. Bunu Bukhari'nin kitabı zebahitte ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Veya kurban kesiyorsunuz, dişi bir mal aldınız, koyun aldınız, keçi aldınız, deve aldınız. Kestiniz, karnını yardınız, içinden yavru çıktı. Ne yaparsınız? <gülüyor> Ananın kesilmesi, yavrunun da kesilmesi mesabesindedir. O da helaldir, içiniz alıyorsa yersiniz. Yani tekrar onun kesilmesi ne yapmaz? Gerekmez. hadis Şerif Ebu Davud'un kitabı e, fırbanda bulabilirsiniz. Yani içindeki hayvan anasının kesilmesiyle kesilmiş hükmündedir. Evet. Kardeşlerim bir de buraya gelmişken şunu da zikredelim. Fazla vaktinizi almayın. E, et meselesinde biliyorsunuz keskin tırnaklı e, keskin kakalı, leş yiyen hayvanların etleri bize ne yapılmıştır? Haram <gülüyor> yapılmıştır. İsim mi zikrettim? Leylek veyahut işte e, kuş, kartal veya akbaba mı dedim? Ne dedim? Keskin tırnaklı, keskin gagalı ve leş yiyen hayvanların eti size neymiş? Haram Bu da nedir? İlleten bilmeniz gereken ifadelerdendir. Yırtıcı hayvanların eti de ne yapmaz? Yenmez. Bunun yanında şunu da hatırlatalım. Etleri yenmediği gibi yırtıcı hayvanların yani haram kılınan hayvanların derilerini giymek de size nedir? Haramdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yırtıcı hayvanların derilerini yaygı edilmesi ve elbise olarak giyilmesini kesinlikle ne yapmıştır? Haramdır. Var mı takan bugün? Yok. Yok. Yok. Bugünkü insanların bu hale gelmesini düşünün. Fakat mundar ölen bir hayvanın derisini ne yapabilirsiniz? Ah, evet. Kullanabilirsiniz. Onu tabaklayıp ne yaparsınız? Yani tuzlayıp onu belli aşamalardan geçirip onu kullanabilirsiniz. Ama eti nedir? Haram. Haramdır. Evet. Başka? Eşek eti? Evgilerin haram. Evgilerin sen helaldir. Evet ehli eşek etleri nedir? Haramdır. Ama zebra ise yani yaban eşeği dediğimiz işte onda her etin lezzeti vardır. Allah hepimize nasip etsin. Yani, yeriz inşallah ya. Dünya küçük. Evet. Yani zebra dediğimiz yaban eşeği helaldir. At helaldir. Ama eşek nedir? Onlar haramdır. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam kıyamete kadar mutanikanı ve ehli eşek ne yapmış? Yasaklamıştır. At eti ise helaldir. Bunun bir illeti yoktur. Allah Resulü her zaman kesmişler ve yemişlerdir. Bugün yenmiyorsa e, bu örfen yani bugün nasıl Türkiye'de domuz eti at eti e, yenmiyorsa bunun sebebi örftür kardeşler. Yani annemiz babamız bizi yetiştirirken Adını anla. Hınzırın. Aa, Bak şeyi kesilir. Ee, Şuyu kesilir. Rızkın kesilir. Hep böyle öğretmişlerdir. Allah bunu haram kılıyor. Bundan uzak dur. Ne yapmamıştır? Dememiştir. Yani dini bir terbiyeyle değil. Örfen, Türkler domuz etini Müslüman olmadan önce de reddeden bir kavim. Domuzu hiç sevmemişler. Tiksinmişler. Ama bugünkü Türkler niye ise herhalde Yunan istilasından da kalma nedir? Domuzdan çok hoşlanıyorlar. Evet. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir nasihatı var. Müminler yağmalamasın diyor. Hani bir yerde bir et dağıtılabilir. Et olmayabilir de bir ikram olabilir. Müminler orada asaletli davranasın diyor. Hani böyle hani kapıp kaçmak bundan yağmalamaktan ne yapın? Uzaktır. Evet. Yine haram kılınan bir hayvanın açsınız, naçar kaldınız, ölmek üzeresiniz. Haram bile olsa haram malın etini yemekte sizin için nedir? Bir sıkıntı yoktur ama aşırı gitmeyeceksiniz, tecavüz etmeyeceksiniz, hırslı davranmayacaksınız ama neticede Allah'tan yine tövbe istifarda bulunacaksınız. Sübhaneke Allahümme ve bihamduke eşkiden la ilahe illa ente estağfurke ve etudu değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Selamun.